Geçen cuma diyor, cuma namazına gittiğimiz zaman imam dedi ki hutbe okunurken namazdaymış gibi oturacaksınız, dikkatle dinleyeceksiniz. Bu kardeşimiz belki yanlış anladı, belki yanlış anlatıldı. Yani bu tahiyyat pozisyonunda otururken sürekli böyle hutbeyi dinlemek zor geliyor hocam. Böyle bir şey var mı diyor. Şimdi tabii yanlış mı anlatıldı yanlış mı anlaşıldı onu bilemeyiz. Hı hı. Yani ikisini de söylemeden doğrusunu söyleyelim. Evet. Efendim hutbe okunurken tabi e, cemaatin e, konuşmayıp hutbeyi dinlemesi esastır. Yani bu hutbenin gereklerindendir. Yani imam orada hutbe okuyacak. İşte iki kişi de kendi arasında konuşacak. Bu doğru değildir. Hatta e, birisi konuşuyorsa diğeri de sus demesini bile e, fıkıh kitaplarımız e, uygun görmüyor. E, ama oturuşla ilgili namazın namazda bir oturuş biçimi var mesela tahiyyatta e, erkekler sol ayaklarını yatırıp üzerine oturuyorlar e, sağ ayağının parmaklarını kıbleye çevirip dikiyorlar bu şekilde oturuyorlar şimdi hutbe 10 e, dakika sürüyorsa veya 15 dakika sürüyorsa yani cemaat böyle oturmak zorunda değildir böyle de oturabilir e, bağdaş da kurabilir nasıl istiyorsa öyle oturabilir. Evet. Yani muhtemelen e, hoca efendi ne anlatmış demiş yani, acaba bundan? Şunu demiş olabilir. Yani hutbe okurken namazdaymış gibi konuşmayın. Sessizce dinleyin. Hı, dikkatlice dinleyin. Evet. Dinleyin. Ama e, illa namazdayı gibi oturacaksınız diye bir şey yok. Hı. Evet. Belki orada Hatta bile be. Be. namazlı ben bile. Namazlı bile bir adamın Delim ki normal demin tarif ettiğimiz şekilde sol ayağını Hı -hı. yatıracak, bükecek. üzerine oturacak, ayağını e, işte parmak uçlarını kıpılayacak, dike, şey dikecek Böyle oturmak zor geliyorsa, Hı -hı. oturduğu zaman kendisine sıkıntı veriyorsa, zahmet veriyorsa, nasıl istiyorsa öyle otur. Hatta bağdaş kurar otur. Hatta e, uyukları üzerine e, oturur Hı -hı. E, ve ayaklarını kıpılaya uzatabilir. Evet, bunlar yani, zaruret durumunda. Tabi yani, gidiyor. Değil e, değil mi? Kendisine tarif ettiğimiz şekilde oturmak sıkıntı veriyorsa, zahmet Hı -hı. veriyorsa işte adamın romatizması var veya da iki dakika oturunca, üçüncü dakikada dizi sızlıyorsa vesaire diyorsa nasıl kolayına geliyorsa öyle oturur. Evet. Estağfirullah Daha ma enzelna Aleykel kuran l-i Yani ma enzelna aleyke kuran l-i, yani, aleyke -Kur li Ey bu Kur'an'ı sana meşakkat olsun diye göndermedik diyor. Yani Hı -hı. ibadetler bize meşakkat olsun diye farz kılınmamıştır. illa Zülillah Allah hiçbir kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez yükleme sorunu tutmaz. Onun için birisi kalkıp da bunu imam da dese, müftü de dese yanışlar başkanı da dese, biz de desek ya adamın yani 10 dakika dizi oturmaya tahammülü yoksa kendisine sıkıntı veriyorsa böyle oturacaksın diye ...söylemek doğru değildi. Kaldı evet. ki böyle bir şey yok. Ama konuşmayacak, susacak...